Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, yine seçim geçen iki hafta önce de sözünü vermiş olduğumuz gibi seçim sistemi ve onunla ilgili genel seçimlerde yüzde küçük farkların parlamentodaki vekil sayısını nasıl etkileyebileceği konusunda da biraz konuşmaya devam edelim demiştik don't barajlı don't sistemiyle ilgili olarak istersen onunla devam edelim ve özellikle de Ferda Balancar'ın seninle yapmış olduğu bir mülakat var, röportaj var ona Oradan devam edebiliriz yani Ak Parti'nin genel seçimlerde yüzde 34 oy almasıyla yüzde 36 oy alması arasında yüzde ikilik farkın parlamento'daki vekil sayısını 15 ila 20 civarında etkileyebileceğini belirtiyorsunuz. Bu, bunun da yapılan son seçim yasası değişikliğine yani seçim yasasında yapılan son değişikliğe bağlıyorsunuz. Bunu açar mısınız sorusunu soruyor. Biz de aynı soruyu sana yönlendirelim sonra. Evet o soruya gelmeden önce belki kısa bir e, durum e, saptaması yapalım. E, i̇ki hafta önce senin de belirttiğin gibi gene konuştuk tabii. Yani seçimde ne gibi yasada değişiklikler oldu, nasıl bir sistemle gidiyoruz. Sonuçlar ne olabilir? Tabii anketlere bağlı olarak. Ama hala belirsizlikler vardı. Hatırlarsa 10 Nisan'dan önce yaptık çünkü şeyi. Evet, evet. Malum 10 Nisan artık netleşti çünkü her parti ne yapacağını belli etti. YSK'ya bildirdi listeleri verdi çünkü. Tabii milletvekili seçimlerinden söz ediyorum. Bu belirsizlikler bir kısım belirsizlikler vardı bizim son yaptığımız programda. Şimdi bunların en önemlisi bir kere MHP'nin hakikaten bağımsız girip girmeyeceğiydi. Gerçi Bahçeli bunun böyle olacağını MHP daha doğrusu söylemişti, ilan etmişti ama Türkiye biliyorsunuz belli olmaz. Son dakikada fikir değiştirebilirdi. Evet. Ama bağımsız gireceği kesinleşti. Bu tabii aslında Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu MHP'nin aleyhine. Dolayısıyla toplamda Cumhur İttifakı'nın aleyhine olacak bir gelişme. Bunu neden göze aldı? Belki kısaca fikrimi söyleyeyim. Tabii neler konuşuldu AKP ile MHP arasında onu bilmiyorum ne gibi pazarlıklar yapıldı. Ama neden aleyhine olacak? Çünkü AKP %7 civarında veriyor. Yani orada Anketlerin AKP oyları, CHP oyları tahmin ettiği oylar çok farklı anketler ankete. Oraya geleceğim. Ama MHP için örneğin belgesi hepsi işte %7 civarında veriyor. Hatta %7'nin altında e, olduğu görülüyor. E, bu durumda tabii çok ciddi e, bir oy kaybı var demektir MHP'de. Geçen seçime piyasada %11'di galiba o civardaydı aldığı oy. Ee, e bu tabii şimdi her parti artık oy birleştirmesi olmadığına göre yani seçim yasasındaki en önemli değişiklik o. Ee, her parti kendi aldığı oya göre milletvekili çıkartabilecek. E bu e, MHP'nin tabii bu durumda %7 civarında hakikaten oy alırsa müthiş düşüyor milletvekili sayısı. Hatta grup kurması bile düşük ihtimal. Halbuki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerinden girseydi bir kere Cumhur İttifakı kendi milletvekili sayısını arttırırdı hem Cumhur İttifakı'nın toplandığı milletvekili sayısını arttıracaktı. Bunu yapmadı. Yani çok da belki şaşırtıcı değil. iki nedenle birincisi tabii AKP listelerinden girmek demek aslında seçime MHP adına girmemek demek aynı zamanda. Bunu belliki istemediler çünkü siyaseten çok zor bir e, karar. de MHP. E, bir de tabii şu da var bu, anketler %70 diyor ama Allah bilir ekte de başta işte bahçeli olmak üzere hala çok yüksek oy alacaklarını düşünüyor olabilirler. E, neyse bizi çok ilgilendirmiyor ama bu iyi haber öyle diyeyim. Ayrı girmesi. E, bir belirsizlik böylece ortadan kalktı. İkinci belirsizlik ee, bu tipti biliyorsunuz o da aslında e, bağımsız bazı seçim çevrelerinde bağımsız bağımsız demeyeyim de kendi adına e, girmek kararındaydı. Neyse o şey, seçim çevreleri de belli oldu. Yanılmıyorsam 7-8 tane veya 9-10 tane var ama bunlar hepsi e, nispeten büyük seçim çevreleri. Tabii İstanbul var seçim çevresi. Tabi İzmir var. iki seçim çevresi. Hatay'ı hatırlıyorum. Ulla var. Ee, Hatay'da gal galiba olmaya veya 11 olacak e, milletvekili sayısı. Az değil ama çok da yüksek değil. Neyse lafı uzatmayayım. Ee, bununla ilgili de çok tartışma oldu e, sol cenahta. E, acaba kim hakikaten e, bir şey mi? E, risk mi oldu? Hatta ee, sonuçta e, Millet ittifakı daha doğrusu genelde muhalefetin parlamentoda çoğunluğu sağlamasına ablata torpilledi mi e, böyle bir şeyi e, sonucu çok tartışıldı ben o kanatta değilim tam çünkü e, bu büyük seçim çevrelerinde aslında son milletvekiline talip yani son dediğim şöyle, İstanbul'da herhangi bir seçim çevresini alalım 30 Küsur milletvekili var bunlarda. E bu yani 33. milletvekili sanıyorum birinci seçim çevresinde 33 milletvekili var ya da 34 tane ise bunun sonuncusunu tabii ki almaya talip. Şimdi alamazsa zannediliyor ki bu illa AKP'ye gider. Bu kesin değil. Ee, tabii ki AKP'ye gitme ihtimali var. Eğer AKP birinci çıkarsa çıkarsa seçim çevresinde birinci parti olursa. Ama bunun ikinci partiyede, üçüncü partiyede hatta gitme ihtimali var. Dolayısıyla burada hani alamadığı takdirde illerde de Cumhur İttifakı'na bir milletvekili kaptırılmış olmayacak. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ama tabii olur da sonunda böyle bir iki Milletvekili farkıyla Cumhur İttifakı parlamentoda da çoğunluğu sağlar ve bu bir iki milletvekili aslında tipin e, bağımsız girmesi ya da kendi adına girmesi ve milletvekili kazanamaması sonucu meydana gelirse e, çok yazık olur tabii ama bu çok düşük ihtimal. Bunu şimdilik kestirmek mümkün değil. Üçüncüsü bu da iyi haber. Yani tipin hamsız girmesi bence iyi haber değil ama çok da önemli değil. Ee, ama e, üçüncü iyi haber şu oldu onu bilmiyorduk iki hafta önce. CHP ile İYİ Parti e, kritik 15 tane ilde yani seçim çevresinde e, ya biri giriyor, diğeri onun listesinden ya da Örneğin İYİP giriyor, CHP'nin işte birinci adayı iyi listesine koyuyor. Yani ayrı ayrı girmiyorlar. Şimdi bu hakikaten benim için de sürpriz oldu. Ama iyi düşünmüşler. Bu iller kesinlikle şeyin ne CHP'nin ne de İYİP'in kendi başlarına girdikleri takdirde milletvekili çıkartamayacakları iller. Ama onları var. Birleştirdikleri takdirde 2018'e kıyasla e, bu illerden e, milletvekili çıkartabilirler ve çıkarttıkları her milletvekili aslında AKP'den alınmış milletvekilleri olacak. Hatta Yozgat'a baktım, Yozgat'ta MHP'den bir tane çıkartmış o MHP milletvekilini de alabilirler. O illeri birleştiği takdirde. gün Yüksek Seçim Kurulu bir karar almış belki görmüşsünüzdür bu 16 ilde e, Millet İttifakı diye yazmayacakmış. Eee yazmayacak. Ya sadece Onu tabii şöyle istiyorlardı. Evet. Doğru ama bu, bu şeyi değiştirmiyor. Söyle tabii tabii. Evet. sadece böyle bir son dakika karar gibi. Doğru. Bir durum vardı. Değiştirmiyor. Tabii şunu istiyorlardı. Yani üstünde bu illerde Millet İttifakı yazsın ki mesela evet. diyelim CHP giriyor. İşte o CHP listesinden bir iki aday koydu. Yani bunu tabii anlatmak seçmene zor ama üstünde Millet İttifakı yazarsa belki daha kolay. Oy toplaşması, toplulaştırması evet. daha kolay olur diye düşündüler haklı olarak ama yani artık onların işi. Şunu da söyleyeyim. Yani bu 16 denirsem ben 15 diye aklımda kalmış. Neyse fark etmez. E haberde 16 diye, diye neden geçiyor. önemli olduğunu Örnekler sayısal bir örnekle açıklayayım. Yani bunların 16'sında başarılı olmayabilir bu taktik. Onun değil ki 4 tanesi de başarılı oldu. Bu 8 tane Cumhur İttifakı'ndan milletvekili almak demek yani. Çünkü aradaki fark önemli. 4 tane aldığı zaman CHP veya İYİB 16 ilden ekstra bunu dediğim gibi... Büyük ölçü de AKP'den alacakmıştı. İşte bir ihtimal yozgatörlüğünü verdim. MHP'den de alabilir. E böyle olduğu zaman Millet ittifakının milletvekili sayısı dört. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı artacak. Cumhur'unki dört azalacak. E aradaki fark dolayısıyla sekize çıkacağız. Bu bıçak sırtında olduğu için e, parlamento seçimleri birazdan onu tekrar el alalım. Öğretmen çok önemli. Yani 3-5 milletvekili bile çok önemli. O bakımdan bu iyi haber olarak doğrusu değerlendiriyorum. İyi düşündüklerini bir kez daha belirteyim. inşallah bundan bir sonuç alırlar bu taktikten. Öyle diyeyim. Tabii bir belirsizlik pek değildi. Millet Partisi de giriyor seçime. Ama anketler ben hiç görmedim. %7'yi Millet Partisi. Yani bir tane bir abuk sabuk anket vardı. Umu saymıyorum. %7 veren e, anket görmedim. E, o da yani artık Muharrem İnce'nin bilmiyorum. Vakit kalırsa belki sizinle görüşlerinizi söyleyin. E, esas Cumhurbaşkanlığı seçimine etkileyecek tabii. Muharrem İnce'nin aldığı oylar. Çünkü e, bu oylar 3-4 seviyesinde olursa e, şeyin zor. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçilmesi zor. Şimdi millet, bu e, belirsizlikler ortadan kalktığına göre durmadan neredeyse her gün iki tane anket geliyor. E, bakıyorsunuz anketlere, e, AKP'nin tabii kritik olan AKP'nin oy, oyları ile CHP'nin oyları. Tabii İYİP'in de kısmen oy oranı önemli ama şeye çok, biraz önce söyledim, MHP neredeyse herkesin %7 var diyor. Sol Yeşil Parti'de çok fark etmiyor. İşte 10 12 arasında e, anketler değişiyor. Ki onun da ne kadar milletvekili çıkartacağı aslında çok belli. E, onu görebiliyoruz. Geriye AKP ve CHP özellikle. Tabi İYİP'te kısmen. Alacakları oyları. anketten ankete bu o kadar değişiyor ki. O kadar dediğim şöyle. Yani %33 AKP'yi e, tahmin eder o tahmin eden ankette var. Yüzde kırk da. En son Metropol'de gördüm. Yüzde 40 da tahmin eden var. Şimdi ben de vallahi uğraşıyorum yani benim işte seçimlerde kullandığım simülasyon modeliyle. Bu seçime tamamen özgü bir model ıı, yapmadık ama ıı, geçmiş model de işe yarıyor. Görüyorum onu. E yani... Iı, %36-37 kırmızı çizgi gibi duruyor. Yani AKP'nin oyu şuna iddiaya girerim. Şimdi bu kötü haber tabii. Olur da 38 ve daha yukarısı oy alırsa Cumhur İttifakı'nın MHP %7 hatta 6,5 bile olsa Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu sağlayacağına iddiaya girerim açıkçası. Kesin gibi duruyor bana göre. İnşallah yanında tabi ama e, benim gördüğüm bu. Buna karşılık 33-34 hatta belki 35 oy alır CHP'de 27-28 Parti de hiç olmazsa 10-11 oy alırsa bu sefer de Millet İttifakı'nın tabi bunlar hep az farklı olacak. Çoğunluğu sağlayacağına iddiaya girerim. E şimdi 36-37 arada işte kalıyor. Bu, bu bir gri yalan gri alan ve söylemek zor. Biraz önce şeyden söz ettim iyi haber diye. Mesela benim o yaptığım modelde şey yok tabii bu 16 ilde işte iyi. ve de ortak giriyorlar. Kimisinde CHP kimisinde İYİP. Şimdi bunun sonucunu kestirmek mümkün değil. Mesela başarılı olurlarsa 4-5 seçim çevresinde bile başarılı olsalar durum değişir. Çünkü zaten bu 36-37 civarında AKP oy aldığı takdirde öyle çok büyük bir farkla tabii alamıyor. Ama ucundan aldığı gözüküyor. Ama dediğim gibi bu model sonucu hata payı da var. E, bu tarafta zaten modelimde şey yok. E, bu 16 ildeki işte CHP'li İYİP'in uygulayacağı taktik yok. Onun programında yok yani modelim. E, yani bilemiyorum onun için hakikaten büyük bir şey var. Belirsizlik var. Bıçak sırtında başından beri aylardır parlamento seçimleri bıçak sırtında diyordum. Çünkü öyle gözüküyor mu zaten? Ee, hala öyle. Ee, Valla işte söyleyeceğim bu. Umalım ki ee, Adalet ve Kalkınma Partisi %36'yı bulamasın. Yani en iş için şey bu şu anda. Evet, peki bir de memleket partisinin ne kadar oy alabileceği yani Muharrem İnce meselesine son olarak değinecek olursak yani barışı geçip geçmeyeceği bu oyların seçim çevrelerinde nasıl bir dağılıma sahip olduğu da, tam bilinmiyor ama yani yani e, bir, mem, mem, memleket partisi barajı %7'yi geçmemesi durumunda ne olacak? Yani güvenilir anketler bunun çok düşük ihtimal olduğunu söylüyorlar. Doğru. Diye. Evet. Dolayısıyla yani mem, memleket partisi Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na az bir farkla da olsa parlamento çoğunluğuna hediye etme ihtimali var mı? Var tabii. Şimdi onu da bunu bilemiyoruz tabi. Daha doğrusu ben bilmiyorum açıkçası. Öyle bir e, ankette görmedim. Yani özellikle memleket partisinin seçmen profili nedir? Bunlar çünkü yeni bir parti. Çok yeni bir parti. İlk defa seçime giriyor. İşte bir anketlerden birinde gördüm yüzde küsür ne oy tahmin etmiş. Diyelim ki işte o civarda oy aldı. Şimdi bu bir puan bile çok önemli. Bu %4'ü 3'ü Zaten bu seçmen memleket partisi olmasaydı CHP veya İYİ Parti'ye e, oyunu verecekse tabii ki çok etkili olur bu. Yani belki de bu yüzden parlamentoda muhalefetçi olduğu sağlayabilecek. Ama ne bileyim bu yarı yarı yaşa yani bir kısmı hakikaten AKP'den geliyorsa veya oy kullanmayacaklarsa bunlar hani memleket partisi olmasaydı belki sandığa gitmeyecek bu seçmenin bir kısmı da bilmiyor. Ee, tabii o zaman bir etkisi de olmaz. Ee, ama böyle bir risk var. Ama esas sorun tabii Muharrem İnce'nin adaylığının e, birinci turda seçimi sonuçlanmasını Kılıçdaroğlu yine tabii. Çünkü bütün anketler valla ben aksini görmedim şu ana kadar. E, bütün anketler Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, önde olduğunu gösteriyor. Birinci turda en çok o iyi. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Hatta Erdoğan'la farkında en hani şey için, Tayyip Erdoğan için imser olan anketler bile 3-4 puan fark gösteriyor. Ama 48-49'da kalma ihtimali var. E birinci turda seçilemezse, olurdu. 14 Mayıs akşamı işte şey Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, %37-38 oy aldı ve ucundan parlamentoda çoğulduğu sağladı Cumhur İttifakı. E, o zaman tabii ikinci tur da sonra girebilir çünkü Erdoğan çıkacak, biz bunları yönelttirmeyiz memleketi diyecek, kanunları biz yapacağız diyecek. E, ondan sonra zaten bunlar işte bir büyük koalisyon kendi içlerinde tutarsız bunu söylüyor zaten. Efendim e, o bakımdan siz istikrar istiyorsanız oyunuzu bana verin diye propaganda yapacak. Şimdi propaganda ne kadar etkili olur bilemiyorum. Ya aradaki fark oy farkı ile Erdoğan arasında birinci turda. Önemliyse herhalde yetmez bu propaganda seçmene Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Ondan sonra dönecek bir kısmı Erdoğan'a verecek ikinci turda. Ama buna pek inanmıyorum. Ama o aradaki farkı e, Oy farkı yüksekse büyük bir ihtimalle kapatır. Çünkü bu Muharrem İnce'ye oy verecek seçmen kaç olacak? olma da tam bilmiyoruz ya. İşte 3, 3 4 diyelim, 5 diyelim. 5 olmaz herhalde. E, o seçmen kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'na evet. mı verecek? Erdoğan'a mı verecek? E, şimdi burada işte gördüğünüz gibi büyük belirsizlik var. Yani Muharrem İnce'nin neyi hesapladı da bu işe? Kalkıştı vallahi bu açıkta olur söylendi de var ama söylendi de var Peki, ben bir şey ha, ben de bir şey daha söyleyeyim. biz de girmeyelim tabii şüphesiz ona ama e, bu Bekir ağırdır araştırmacı yazar ve programcımız da aynı zamanda e, şeyin e, kon, e, T24'te kendisiyle yapılmış bir ayrıntılı şeyde Murat Sabuncu'nun T24 gazeteci Murat Sabuncu'nun yaptığı şeyde muhalefetin kampanyasında bir gelişme olursa anketlerde de fiilen seçimde de gerileyeceğini bekliyorum. %3'e 4'e kadar gerileyecektir demiştim. Bu yoruma ne diyorsun? Yani ben de doğrusu... Böyle bir şey bekliyorum çünkü bu seçmen ilk başta şu veya bu nedenle e, şeye kızıyor belki bana vermek istemiyor tamam Kılıçdaroğlu'nu da şu veya bu nedenle kızıyor karşı çıkıyor belki şeyi beğenmiyor altınımın sayı beğenmiyor belki HDP ile işte bunlar her şeye rağmen bir koltuk şey, ceşek teması içinde. Diyor. Üste işte iş birliği yapıyor diyor. Kızıyor. Neyse. Bilmiyorum motivasyonlarını. Muharrem İnce'yi ya da çok seviyor. Yakışıklı oluyor. Elf etse. Ee, ona oy vermek istiyor. Ama e, ankette sorulduğunda. Öyle diyor. Ee, ama kampanya ilerledikçe ve hakikaten e, bu Muharrem oy vermenin aslında iktidar diye eğer bu sistemden memnun değilse bu Iktidardan, mevcut iktidardan memnun değilse e, onlara e, onların değirmenine su taşıyacağını bir kısmı görür diye oluyorum. Biliyoruz, evet. o zaman onu değiştirebilir. Ama yani bir kez daha söylüyorum. iş o kadar e, bıçak sırtında ki yani diyelim ki yüzde 48-49 oy aldı birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu. E, yani ikinci tura o zaman bu neden gitsin? Değil mi? E, Muharrem İnce'nin %4 veya hatta 3 oy alsın. Yani %3 oy yerine bunun ikisi gitse olma. iş birinci turda bitecek. Yani bunu nasıl görmüyorlar bilmiyorum. Evet. Bu... Ondan sonra ikinci turda bir de tabii şunu da söylüyorlar. Mesela sadece Erdoğan'ın hadi diyelim ki Cumhur İttifakı ya onlar sayım altında gidiyorum. Tabii ille gerekmiyor. Ee, parlamentoda çoğunluğu sağladı az bir farkla. E şimdi bu probalardan ötesinde bir dönemde iki hafta var. O iki haftada neler olur neler biter? Türkiye burası onu da bilmiyorum. Yani bunu e, onun için muhalem inceyi oy vermeyi düşünen seçmenin de bir kez daha düşünmesinde yarar var. Eğer hakikaten bu sistemi değiştirmek istiyorsa, bu iktidarı değiştirmek istiyorsa e, nasıl oy kullanacağı bence çok açık ortada ya. Memleket partisine de oy vermenin bir anlamı yok çünkü işte yani %0'a yüzde yakın bir şey geçme ihtimali, barajın yüzde evet. baraj hala çok yüksek ee, yani oy çok Rasyonel düşünildiği zaman, rasyonel bir analiz yapıldığı zaman evet, din tamamen doğru, absürt olur oy vermek bu şartlar altında. Aynı. Evet pek. Öyle bitirebiliriz. E, seçimden önceki son programımız olabilir bu. Evet. Tam hesap Öyle mi oluyor? Yok. Seçim daha belki Yok. artık bir daki programda konuşmaya gerek olur mu bilmiyorum. Ee, evet, ama ona, bir program daha yapacağız tabii seçimde. Evet görelim. var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Evet. ya e, Bence mutlaka seçim konuşmalıyız gene de. Evet. Çünkü bir çok topyekün bir değişimin habercisi olması bekleniyor seçimin ya özgürlükle demokratik bir durum ya da diktatöryel bir baskı rejimi arasında bir seçim gibi gözüküyor o yüzden çok önemli. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum ben teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.